Bismillahirrahmanirrahim, konumuz Haşir'in son üç ayet kerimesi, Haşir suresi, Haşir konu geçtiği için orada, bu isim böyle buna, bunun son üç ayet-i kerimesi okumadığının fazileti nedir acaba? Biliyorsunuz her zaman bu okunuyor. Sabah ne okunuyor camilerde. Paşa da bazen. E bir şey devamlı okunuyorsa bir özelliği fark var demektir. Öyle yani inşallah o şerife bakalım. Bunun ilgili olarak Lüalezmazerleri Beni kale Bir kimse sabahlayınca şunu söylerse Siras semeratir 3 defa. Euzu billahi vereyim inşallah. Euzu billahi alim. Euzu ben sığınıyorum. Sığınma neden ne olur? Bir insan kendini koruyamadığı mı ona başa sığınır. Demek ki insandaki ne sığınıyor kime Billahi Allah'a ben sığınıyorum. Öyle Allah-ı Celle sıfat geliyor. Essemi alim. Essemi işitici. Alim her şeyi bilece. Her şeyi işiden duyan her şey Allah'a sığınıyorum. Her şeyi işiden duyan her şeyi İçimizden geçenleri de, düşüncelerimizi de, karıncanın zikrini de her Mevla. El alim her şeyi bilen. Kimden sığınıyor şimdi? Tabii kimden kime? Mine şeytan rejim, şeytan şerinden. El rejim de rejim oldan kovulan şeytan. Neden kovuldu? Cennet'ten kovuldu o tercihlerinden. Biz her anda ümidimiz cennete girmek, o davran kovuldu aksaldı böyle. Bir kimse bunu üç defa söyleyipten sonra ve kare okursa ayet-i min haşre. Sonra da üç ayet okursa, haşrın sonundan ve kâbihî sevbînî elf-i Allah o melek vekil ediyor. 70 bin melek vekil ediyor. Yusra'yı aleyhi duymsiye. Akşama kadar dua ediyorlar. Yusra'yı aleyhi dua ediyorlar o kimseyi akşama kadar. Demek bir kimse sabah namazdan sonra bunu okursa, üç ayda i kerime, okursa Verim o kimseye melek gönderiyor, 70 bin melek. Bu kesit olan bir tabundaki alabilir? O kimseye bunda dua ediyor melekler. Ve imaat eden fizar, ilki imaat eden ölse kişiye doğru Akşam okursa yine sabaha kadar bu devam edeceğini bu. Demek ki bir kimse iyi namaz kılanda, yanlış namaz kılan da bu üç ayeti okursa, o gün akşama kadar ona melekler dua edilir. Yani kişinin kendini yaptığının dışında meleklerin duası. Hem yani bir beş değil, on değil. Yetmiş bir melek. Şimdi inşallah, ayetlerin anlamına gelir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezî diye başkacı kerime. Hüvallahü kuvvet odur. Zamir bu. Odur. Allah odur. Celle Allah ismi Celle Cale, ismi Celal deniyor buna. Diğer isimler bir mana işaret ediyor. El-Rezâk, verici. el Halik yaratıcı mesela. ismi işaret ediyor anlamı. Bu her anlamı işte alıyor. Allah'ın ismi Ve çok ulemaya göre de bu ismi azam olmuş. İsmi azam. Allah ismi Tabi Allah denince de buna bir tazim görme gerekiyor. Nasıl gerekiyor? Celle caluhü, Celle şanuhü gerekiyorlar u Yani kişinin gönlünde böyle bir saygının Duyulması gerekiyor. Şu Allah? Allah odur değerli cahlü. öyle Allah ki la ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. İlah ulûhiyet, ulûhiyet. İbadet layık hak eden yoktur. İbadet kulluk etme, itaat etme Yoluna gitmek başka yoktur böylece. Neden? Yaratan o. Tek yaratıcı. Ne kadar diğer varlıklar melek de olsa, peygamber de olsa ve arşi olsa hepsi bunlar mahluk, yaratılmış. Yalarda böyle. Bu tabi Tevhid diyelim bu. Tevhid Allah birleme cijalıyı. Allah birleme. Bu tevhid inancı. Lakin o kuvvetin güçlense yok imanı kuvvetleyecekler. Yani kul o hale gelir ki artık gafil olamaz bile beri. Allah bir cijalıyı onlara yoktur. ''Alimin gaybi ve şahade'' ''Alimin gaybi allah Teala Mevlam'' ''Gayb o bilir, gayb'', gayb. yanımız olmayan, hazır olmayan, görülmeyen gayb. Gizli bir şey, denizin dibinde, göklerde, cennette, mezarda, nerede olsa olsun Gizli şeyler, gayb dönüyor bunlara. Bir de gelecekle ilgili konularda bunlar bunda giriyor bunlara, gelecekle ilgili. Yarın ne olacak? On sene sonra ne olacak? Üç sene sonra ne olacak? Mesela insanlara bizler yani bilemiyoruz neyli başımıza böyle. Öyle kişi var ki sabaha normal kalkıyor işine gidiyor normal kahvaltısını yapıyor. Ama eve akşam cansi geliyor muhtemelenler. İnsan bilemiyor böyle şey. İşte Mevlam hepsi bunları biliyor. Ve şihade ve görünenleri de görünen hazır onları da böyle. böyle biliyor, Demek ki gaybı yani gizli şeyleri Allah-u Teala'ya gizliği Mevlam Bunun dışında kimse bunu bilemez. Ancak bazı peygamberlere bazı sırlar bildirilir. O anda onu bilir. her şey bilemedi ama. Bazı evliya'ya da bazı sırlar bildirilir. O onu bilir. Ama her şeyi bilemedi ama. Ancak gaybilen tak anlamda Allah-u Hazreti Meylahımız'a göre. Rahmanu Rahim hu Allah Celle Câlu Er Rahmandır Er-Rahim, Rahim'dir. Rahman, Rahim isimleri de vesveye tabi geçiyor biliyorsunuz. Rahman, Rahim. Rahman merhamet kökeninden geliyor. Merhamet edeceği Rahman. Rahman ismi ismi Aham diye Genel anlamına geliyor. Her varlığı bu isim kapsıyor. Her varlığı kapsıyor böyle. Kirah kapsıyor. Ebu Cek kapsıyor. Hepsini kapsıyor böyle ki vebile onlara rızkını veriyor, verdi. Denler. Yani gerçekten ne kadar ilginç bir şey böyle. Şey. Yani günümüzde mesela Allah tanımamacılar diye böyle, isyan edenler, atı inkar, isyan, her şeyi kötü yapanlar yapıyorlar böyle. Ama yine Allah onların rızkını kesmiyor diyor yani. kesmiyor veriyor yani. yani. İşte bu Rahman ismiyle anne napi, anne yavrusunu emziriyor muhtemelen böyle. Uykusunu tehlike ediyor kadın bunu emziriyor. Rahman ismiyle böylece. Bir ana kuş yavrusunun bundan bakıyor. Rahman ismiyle böylece. Ana kuş böyle. Sabah uyanır kalkar kuş, erken kalkar kuşlar. Kendi karnı açtır böyle. Açlı karnı. Ama önce gider önce yavrusunu doyuruyor Allah'ın kudreti, azameti. Hak vermiyorlar. Aç hayvan, kuş. Ona bu duyguyu veren kim? Onu eğiten kim bu şekilde? Haberin. İnsanlar uğraşıyorlar. Ancak bir kuş eğitiyorlar insanlara verince. Bir kuş eğitiyorlar. Ama yine ne oluyor? Yine o aslan dönüveriyor. Errahim ismi bu da merak geliyor. Bu özel Anlamaya geliyor. Sadece müminleren mağsusu bu böyle. Ahirete bakıyorlar böylece. Yani dünyada rahmet ilahiyesi kapsıyor böyle. Herkese kapsıyor böylece. Hatta öyle insanlara ki inkeran saptıkça günah kaldırışa 20 metre kavuştuğunda bunlar böylece. Artı, artıyor 20 artıyor bunların böylece. Neden artıyor? Onun iyi tarafı da vardır abi. Onların burada peşi ödü mükafatları. Arada kalmıyor Evet, inkârıdır, şudur, budur. O da vardır. Onlara bu ödülleri dünyada veriliyor. Az yıl Rahim ismi ise mışsa yani müminlere kapsıyor, arada bakıyor. Ülünün geldiği anda o zaman kavnişi bitiyor Yani Allah korusun Gerçekten zor böylece. O aleme, o aleme gitmek, hele küfür haline gitmek Allah korusun çok kadar uzak muhtemelen. Gerçi günümüzde alkışla gidiyorlar. Alkışlanıyor muhtemelen. Nereye gidiyor acaba? O kişi ne yapıyor anda? Nasıl yalvarıyor onlara? Götürmeyin beni diyor. Nereye beni götürüyorsunuz? Eyni'ne tezebbülüne bir yerini gördü böyle. Neleri görüyor anda ölen kişi? zavallı gafiller onun tabut üzerindeki yeşil örtüye bakıyorlar gülüsün kokusuna bakıyorlar sanki alkışlarla nereye gidiyor muhtemelen ama müminler müminler yalvarıyorlar Acil, aciluni aciluni kadimuni çabuk götürün çabuk götürün denler. mümin nereye gidiyor Bevlea ya kavuştu yavrular. Onun mezarı cehennem bahşi oluyor, oluyor. İşte onlar raim ismi, bir milere az özel verişe. Onlara dünyada var sıkıntı var. İmtihan dünyada. İnsan örneğin verdi mi, nefesi tükendi mi, kalbi durdu mu? İnsanın ömrü nefes sayısıyla, kalp atışıyla mı diyemler? Nefes sayısı ve kalp şey. atışıyla insan ömrü veriş. Bunun mi, uzar mı, kısar mı? Evet, Ömür uzar kısar mı? Nasıl oluyor bu? Nefes sayısı belli ama. Şaşmaz benziyor şey bu. Kişi rahat yaşar. Allah tevekkül eder. Aceleci olmaz. Hırslanmaz. Sites yapmaz. Rahat tefeste alır. Nefesini yavaş tüketir. Yavaş tüketir nefesini. Aynı sayıda olan arkadaşından o daha çok yaşar. Kalpte bu ne görerecek? Kişi heyecanlı kalbi tut hızı ata atıyor. Anında ömür tükeniyor zaten. Yani kişi bunu fark değil ama arkadaşlar. Kişi heyecanlanıyor, acele ediyor, süs şakıyor, kızıyor, şunlara bunlar oluyor. Ya ağır spor yapıyor. Kalbi tık tık baş hızlı atmaya. E ömür kaç sayısız atışa göre verir, tükene ona. yine açık kelimesi. İkinci vak'in gücü. Yine aynı başlıyor. Hüvallah diye başlıyor. Huvallah. Allah odur celle celalühü. 3 sefer 3 ayet böyle başlıyor bak. Huvallah, huva Allah yani. Huvallah. Allah odur. Allah odur uyarı, ikaz böyle. Beynin yerleşmesi için, gönlün yerleşmesi için ayet böyle başlıyor. Hu Allah, hu Allah. Allah odur. Allah odur ancak. Başka yoktan yoktur ondan başka. Yine teybit geliyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Gerçi bunun Türk şehrime imkansız mı senem Şimdi Arapça'da bunun adı nefi ispat deniyor bana, tevhide. Nefi ispat. Yani Nef etmek, olumsuzluğu kalpten çıkarmak, sonra ispat kalbi yerleştirmek. Bu da bir Nefi ispat. La ilahe'de katten şey çıkarıyor böyle şey. Allah'ın başında işte ne varsa kalbinde çıkarıyor bunları ebele. Para sevgisi mi var, çiçek sevgisi mi var, dünya sevgisi mi var ne varsa <gülüyor> La ilahe çıkarıyor. <gülüyor> Kalp temizleniyor, neftim de bu İllallah sonra o temizlenen kalbine ispat yani buna. İllallah ancak Allah adı böylece. Ondan başka her şey geçici, her şey bir zilli hayal deniyor böyle, zilli hayal zil gölge, hayal böyle şey böyle. gerçekten her şey böyle zilli hayal, her şey yani kişi tasavvufi yönden bakınca gerçek bu her şey zilli hayal <gülüyor> mesela şu anda görüntüler Birinci görüyorum böyle şey Hepin bir hayal izan böyle şey daha önce yoktu bu dünyada yoktu bu dünyanın daha önce böyle. başka ne vardı bu dünyada biz neydi o zamanlar? Ayni topraktık falan Toprak modeli gibi, elementerlik var, toprak gibi, cansızlık var Başka ne vardı bu dünyada? Onlar öldü, çürüdüler de. Kemikleri çürüdü. İşte hayal, zil hayal diyorlar. Yani. Biz hayattayız ama biz böyle kalıcı değiliz, geçiyoruz normalde. Bu gibi ağaçlar böyle, çiçekler böyle, hayvanat böyle, her şey her şey şey böyle. Zil hayal. İllallah ancak var olan, ebedi olan, mutta hakimanı olan Allah cümbelam verir. İşte tevhid bu mu sen tevbeleş Kim böyle tevhitten saparsa doğuyor zilli hayal tapınıyor, zilli hayat tapınıyor böyle, hayaller tapınıyor böyle şey. Kişilere büyütüyor, tutaştırılıyor, inşaştırılıyor. bunu izinden izdinler var diye görüyor. Ama kim onlar? Zil, onlar onların. Boş yerler, hayal şalalar onların. Yani sürüp, leş alın şalalar bunlar bir şey böyle. Ancak sevgiye Allah ilahe gültür. Ancak kuluk ona yapılır. El-Melik'ü Allah'a cihazı diyor, Melik'tir. El-Melik. Belik, bütün mülklerin sahibi, maliki, hakimi, egemeni, mülklerin egemeni, sultanı, bir onun böylece. Başka, efendim işte bir evim var, tapum var, şuyum buyum var. E ne oluyor? Bırak biliyorsun, götürsene mezarı. Şu kadar param var, altın var, efendim, dolarım var, şunlar bunlar var, var var, mesela oldukların var. Ne oluyor bunlar böylece? ...kişi öldüğü anda... ...öldüğü yerde... ...uçakta ölebiliyor... parçanıyor bedeni... toplu torbalara... ...hatta kimi bilmiyor insanlar bile böyle... Tamı topluyorlar... E, arabada kişi ölüyor... ...kış, kamur, çamurda ölüyor... ...öyle... ...kaza bir gün geçirdim... orada arada... ...yavuştu hava... ...yerler çamur... Der. ...yerler çamur... Anadolu'dan, İstanbul'da gelmiş dövizcüğümüş böyle. Dövizden şey zamanlarında böyle, işe zamanlarında arabası döviz dolu, arabada kaza yapmış, döviz etrafa fırlamışlar. Baba oğlu böyle. Savcı bekliyorlar. Şey Hayat denen işte bu kadar mı? Hayat denen işte bu kadar. İnsan kendine güvenmeyecek. Kendine güvenmeyecek efendim. Onun için evimizle başladı. Bak evimizle başlıyor. Kendini güvenemeyecek ben Evet Efendim başına e, kuralları rahat ediyoruz. Birisi kuralları da. Ama karşıki geliyor. Alkolüdür, uyuşu almıştır, uykusuzdur, bir şey sinlenmiştir dalgındır. Üzerine geliş yapmamaktan. Arkadan araba vurur bir şurada. Yani İnsan gelsin aciz, aciz bela. Herk aciz bunun gibi. Ancak El-Mülkü Allah odur melik. O'dun mülkün maliki, mülkün sahibi. Yani yerlerin, göklerin tek egemeni, hakimi o. Onun sözü geçer, geçer. El-Kudüsü, Evvel Kudüs'tür, Kudüs diyeceği hali. Mukaddes. Her noktada münaseb Zatında esvastına sıfat efali ahkamında kudüs vereceğe. Her yaptığı yerinde diyor Her hüküme geçerlidir vereceğe. Kudüs de ve vereceğe. ve Selam Allah cihacevun ismi de selam. Yani selam tabi selamet, esenlik, afiyet anlamına geliyor. Velamız kendi Selam'dır yani Kudüs geçmişte, günümüzde olduğu gibi selam da geldiği zaman da selamette Mevlam verici. Ve bütün selamet ancak varlıkları Allah'tan gireceği alıyor. Bu iş Allah'a selam verilmez muhtemelenler. Selam duadır. Haşa kimi doyursun Allah koruması için? Bir gün Cebrail Selam e gelmek ki mükerreme de tabi ayet kelime getirdi. Sohbetler peygambez de ki ya Muhammed sen de. Hatice'ye söyle. Eştiğin Hatice'ye söyle. Allah ona selam söyledi. Allah selam söyle Hatice'ye. Hatice'ye kübra. Dört kadın var. İnsanın tarihinde dört kadın var. En üstü bakamı çıkan. Hacı Meryem, Hacı Asya, Hacı Asaf Fatıma, doğru mu? Hacıya söylüyor, Allah'a selam söylüyor. Diyecekim burada ki ya hadise, bak bu da cevaplar. Burada da bu görmüyorum tabi. Ama seyirci geldiğinde, o makamda. Bak, Yavransam geldi, Allah'tan sana selam getirdi. Ne yaptı? Şöyle buyurdu. Allah-u Selam, Emirül Selam, Allah-u Selam. Eminsiz selamdır öyle alsan baktan. Selam Allah'tır. Ondan selam, ondan bir bereket. Bütün selamet, afiyet verenler. o Bu isim ile kim bu isme devam ederse fazla esrarı devam ederse kişi böyle selam versin olur. Her an Allah'ın korumasına giriyor hayatında, giriyor bereket. Ki hayatteyken de hayatteyken de ölürken de Mesela girince de Allah'ın geleceğini korumasında, esrar köprüsünde Allah'ın korumasında muhtemelen. Allah'ın korumasında. El-Mü'minü. El-Mü'minü. Mü'min bir El-Emni kökünden geliyor, bir de Amin kökünden geliyor. İki geliyor. Emin köküne göre kullarına güven vericiye Elmet verici, kullanıp koruyucu, güvende verici kullanabileceği. Amin'e kökenine göre de peygamberleri eliyle mucize yaratarak imanları takviye edecek imanları. Bir kul Allah'a yöneldiği ölçüde Allah kulakla yönelir muhtemelen. Gali. Yani kul şöyle kafetten bir sırılsa hep diyen düşünmese yeme içmeyin aklına böyle bocalaması bunlarla kul Mevla'ya ne kadar güvenilirse o kadar kul Mevla'ya yaklaştırır gönlüyle yaklaştırır. Mevla'ya kulun o yakın olur ki kul hisseder. hisseder. şey. Yani kul o hale gelir ki Allah me'i Allah me'i Allah benimle beraber o anlamda kul gelir. Böylece. Kul beni hisseder. Kul olan Mevla'ya o zaman güven de verir, güven verir. Kulun gönlünden korku çıkar. Enneşe çıkar. Kulun gönlünden böyle. Çünkü kul anda Allah bilir. Mevlamızı tanır. Sıfatları tanır, tanır, Mevlamızı. Biliyor ki her şey takdir olmuş. Allah'ta Kul böyle kimsenin şekilini korkmaz. Allah gönül Mevlamızı verir. Tevekkül denir işte buna. O makam, tevekkül makam bu böyle. Bunlar çok tatlı makamlar muhtemelidir. Yani dünyada bile cennet hayatının bir zilli gölgesi bunlar böyle. Bu tevekkül, sabır, teslim makamları var. Rıza makamları vardı böyle. Evli makamları bunlar böyle. Önce sabırla başlar. Önce, sabır Önce sabır böyle. Sabır nedir? İşte bir itiraz var içinden. İşseksin için böyle oldu. İşten bir gizli iş yapamazdı gizli. İtiraz, kabıdan işlen vardır. Amelam böyle diyor. Ve kâziminirek gayzı. Gayet öfke. Bunu kez tutarlar bu şekilde. Dışı vurmaz böyle şey. Bu sabır biraz zorlama ile olur böyle. Biraz zorlama ile olur. Tabi önceleri kişi bunu kendi kişi zorlayamaz. Kaşırır birdenbire. Patyadan kaşırır vereceği. Tabi çıkan söz neye benzer? Mevmi'nin namundan çıktı, çıktı mevmi, geri gelme muhtemelen böylece. Söz böyle şey. Bir insan kendini sabır ile zorlayan zorlayan ki çok güninkini alıştırırsa, ondan sonra yavaş yavaş makamı geçmeye başlar. Yavaş yavaş. O Mevla'ya teslimiyet. Teslimiyet böylece. Ne buyurmuşsun? Yapmak Mevlamızın bela ona güven, tevekkül olur. E, kul Mevla'yı tam tevekküvenince de ona Mevlam yoktan bir şey halk eder mu? Yani yolda gider, aç kalır, ona Mevlam arasını gönderir. Gönderir El-Müheymin'ü Müheymin Rakip, bu rakip, gözetici. Evlambda sürekli her şeyi gözetlemekte. Her şeyi gözet, her şeyi görübiliyor yani. Gözetiyor, her şeyi belirliyor. Her şeyi Allah'ın gözetimi altında. Yürürken, yolda, namazda, uykuda her zaman her yerde bütün varlıklar Allah'ın dereceliği gözetimi altında. Mesela bir yılan çıktı saldıracak kişiye. Başı boş mu? Allah'ını görüyor mu? Görüyor. Bir kanser mikrobu kişinin bedene girmiş, Bir de afcana girilmiş. O kanser mikrobu ya mikroplar. Çoğalıklar çabuk onlar. Yürüyorlar çabuk. Başıboş mu onlar? Yok bir afcana. Hayır efendim. Bir mikroba süzü geçmeyen güneş süzü geçmez ki. Gitmez böylece O'dur rubiyet bu işte böyle bende yazılmış, öm yazılmış, araba çarpı bende, dörtte beşerken, rastgele mi olur bu? Karmaşık mı işler? Hayır hayır diyor, hayır muhtemel. Olamaz olamaz böyle ya. Bu da rubiyet, bu rubiyet bu işte böylece. Mutlak hakim egemenlik, her zerre hakim olacak, her zerre ama böyle, her zerre böyle yani kanser mikrobu buna da, her mikrobu buna da. Daha ne der vazife bilememiz böyle. Her tam hakim, Egemen olacak mı Olacak böyle Her şey melem gözetiyor. Kişi bunun farkında olsak, olabilsek, olabilsek. Mesela hiç anlamasa namazda. bırakalım diye bir zamanı yani 24 saatinde inşallah bir saatinde 20 saatinde bırakalım. Bir saat namazda biraz huzura girebilirsek ki kul böyle Allah'a girdi mi, Allah'a tam dövüneldi mi, kulun gönlere bir şeylere gelmeye başlar. Mâlevi tat sinyaller gelmeye başlar. Böyle Hatta bir insan neyi düşünüyorsa onu etkisi altına kişi mi? hepsi altına girer. Böyle. Mesela bilhassa gece karanlığında e, bilhassa yine hanımlar, gel hanımlar mesela eşi gece çalışıyor var diyerek mesai gece eşi. kalan tek başına çocuk uyuyor, karanlık davada. Şöyle bir candan filan bakar böyle bir karartı görür. Acaba bu ne bu? Artık neyi belirtirse onu o şeyi gönderdim. Evde otururken Et oturduğu yerde aklına kötü bir şekil gelirse, mesela abim, yılanın aklına geldi, sanki yılanı da görür gibi korkar ondan böyle. Eğer aklına iyi bir şey getirirse aklına, şöyle gül sandal aklına getirsin, iç açtır bak. Yani bir insan neyi düşünse, aklına ne getirirse, şey aklına giriyor. De. Bir evli Allah düşünen kişi, bir sahabe düşünen kişi, sahabeyi, e, peygamber düşünen kişi ne Onun manevi cinsine girer işte Tam düşünen kişi böyle girer. Böyle. Düşünen ki Allah cil-i cil, Allah hatırlayan kişi, namazda bir asla, maşama sabahine. Allahu Ekber! dedi. Allah'ın büyüklüğüne kabullendi artık. O'dur en büyük olan. Kişi, el bağlı namaz durdu. Hatta ki Allah bizi görüyor, biliyor, şimdi bilimlerden biliyor. Bilim, bilim. El-Aziz'ü Allah Cennet azizdir. El-Aziz. İzzet, şeref, azamet, kudret. Her şeyi gücü yeten hiçbir şey ona aciz bırakamaz. Her şey onun elmi tahtı emrinde. her şey böyle. Her şeyin fevkinde. İlmiyle, azametiyle, aziz, aziz izzet sahibi, her şey gücü yeten. El cebarı, el cebarı. Cebarı cebirden gelir. Yani mecburiyet, durumundan gelir. Bütün varlıklar Allah'ın uyumak mecburdular. Bütün canlıklar mesela. Cebbar mı kardeşim? Güneş, yıldızlar, galaksiler böyle, böyle. onun tam emir denetiminde böyle mecbur uyuyorlar böyle. böyle. E nasıl uyuyorlar? E Mevlen bir şey veriyor. Ne veriyor? Mesela çekim gücü var aralarında. Görünmeyen bir sır güç. Ama denge var bundan Başıboş boğulur ver. Başı boş değil balance, bir dengeli böylece. Güneşin yeri, yörünge ise. Melan biliyor ha, kaderin abi. Verekamına kaderin abi ne azem bakıyor. <gülüyor> Verekamına <gülüyor> kaderin abi menazila. Melan takdir ettik böyle, yörüngelerine bakma. Yörünge melan çizmiş benim adamım şimdi. Yörünge böylece. Allah'ın bu düzeni ne yapıyor Ayı. Dünya, Güneş, bütün diğer gezegenler, yıldızlar, bütün kaleşler böyle. Hepsi hareket halinde. Hepsi hareket halinde böyle. Atomun işte Atımız şirketi elektronundan başlıyor. Ondan başlıyor böyle. Bizim kan dolaşımımız da böyle. böyle. hepsi şey hareket halinde böyle. Hareket eşeğe gidiyor böyle. Hepsi bir yürüngesi var ama hani böyle. Bakın. Kan dolaşıyor. Hep merkezi kalp ama böyle. hep kalbe gidip kan çıkıyor. Böyle. Merkezi kalp ama. Böyle. Her şeyin merkezi var böyle. Merkezi var böyle. Elektronlar çekirdeği tam dönüyor. ben çekirdeği. Bu böyle. dönüyor bir gün bir gençle karşılaştım yolda. 16 yaşlarına tahminim. Baktım böyle doldur. Öyle bir geliyor böyle. Ben sana verdim. Öyle fark etmedi böyle. Ondan sonra yanıma geldi. Hayır, bir şey misin? Ne var? Yok böyle de böyle. Ne oldu hayrola? dedi ki rüya gördüm birkaç açı önce gece rüya görmüş. Rüya etkisiyle kendi diye etkisiyle böyle. dedim hayır olur, nasıl rüya görürsin inşallah? Rüyasında tabi nasıl olmuştu? Temel uçmuş uç, ha göğe bu uçuyor. Hadi müşteriye uçuyor böylece. Uçmak iyi mi? İyi. Kötü arınma. Yer çekiminden kurtulma maliyetten kurtar kardeşim. Bunun için evliyallah suyuna geze yürür. Suyu yürü böyle günah silin sıfırlayınca suya batmaz dener. Doğma tamam, yürü böyle. Bu uşu uçuyor. doktora çıkıyor. Bir de batım bir dedi dünyayı da görüyor oradan Yunanları görüyor, alemi görüyor. Bütün varlıklar dönüyor olabilir. Dönü görebilece. Her zaman da zikreden böyle, böyle. Sübhanallah, Sübhanallah. Sübhanallah Bütün böyle alem. Ama alem böyle yerle köte çılıyor böyle böyle. Muazzam bir ses böyle. Tek ayetten böyle. Subhanallah, Sübhanallah böyle. Cevâbilece. Tabi bu da başlıyor onlara haber. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Bağırıp uyanıyor kendisine. Uyanıyor ama kendini frenleyemiyorsun böyle, gönlü almış, ya almış böyle, kendini frenleyemiyor, durduramıyor. Başlıyor kendisi uyan sonra... Subhanallah, Allah sabah sabah kadar böyle. Ama nakabe devam ediyor, sabah namazı camiye gidiyor, tabi uyumama uyuyor şimdi, namazı kılıyorlar. Şimdi namaza bakıyor kendisine bakıyor, gördüğü o manzara ile bunu karşılaştırınca. Onun namaz çok sünük kalıyor böyle. Hocanın okuması, cemaatin durumları, kendi durum, oradaki durumlara bakıyor. Cansız, cılız, sönük bir ibadet böylece. Gökteki varlıkları ibadetini gördü. Aşkını gördü, cezbesi görüyor onların böyle. Allah diye ona görünce, o yaşayınca ona şey geliyor böylece. Beni gördüğü zamanlar birkaç yıl, olmuş veya gördüğü, etkisini anlatıyor. Şey. Bu ama gerçek bu muhtemelen. Gerçek var. Ecebbar. İşte Mevlamız tam egemen. Her şeyin yerine yerleştiriyor bu Yıldızın yeri belirli belirli. Güneşin yeri belirli. Dünyanın yeri belirli. Yani onlar mı? Havanın da yeri belirli. Havada gazlar var. Fakat gazlar var mı böyle? Karbon dioksit ağır gaz bak, ya aşağıda o böyle şey. Yani gazların da ağırlığı farklı gazların da karıştı değil böyle şey. Karbon dioksit en ağır gaz aşağıda. Neden? Hatta olsa yukarıda olsa ne olur? Yerde ekil olmaz ki. Denersin. Ekil onu soluyorlar böyle. Onu soluyor böylece. şey. Oksijen mesela yukarıda oksijen fazla böyle. Bitti ya. Oksijen tabii gerekli yukarıda denersin. Orada yaşayamayacak mı? Bakın, havadaki gazların da yeri düzene belirli. Oksijen burası, ozan gazın yeri en şey. Balıkların yerleri belirli. Tamamdır. Balıkların yeri belirli. Adın'daki balık okusa geçemiyor bak, cebih taraklı bir engel yok. Açık. Akıntı var burada böylece. Ama Adın'daki balığı okursa yaşayamıyor. Tamamdır. Her balığın yeri belli böyle. Yörüngesi belli böylece. Bu nedir? El-Cebbâ-gant-e-Berdi. Cebbâ-gant-e-Berdi. Cebir. Meclis-i-Berdi. <gülüyor> Dengiz-i-Berdi'ne sallayan bu. Bütün varlıklar ekibini aldı böyle. Bir gün Ali-Semadet'e Cebir'e sordu. Peygamberimiz burada dünyada garipti muhtemelen Ali-Semadet'te. Peygamberimiz Ali-Semadet bu dünyada garipti. Aley bu dünyada garip Niye garipti? Öyle bir makamda ki Peygamberimiz, öyle bir makamda ki Ali-Semadet'te öyle makamda ki oturduğu yerde başı arşta mı? Derler. Başı arşalarla da böyle şey. O halde yaşıyor. Dünyadaki insanlar, sahabeleri ona şu, hafif geliyor onun yanında. Ona göre Öyle makamda. Bunun için garip böyle. Ancak onu doyuran, tatmin eden Cebar onu özlem duyuyordu böyle. ne hep bakıyordu böyle. Ya Rabbi geçit bir gelmedi. Yine gelecek başlarım. Karışım Cabal, karışa da. Karışım Cabail. Niye dostum gelmiyorsun be? Sen özlem duyuyorum ben. Anasını satayım tatlı olayım ben o sohbetinle. Tatlı oluyor böyle. Ya rolla, ya Muhammed. Dedi. Biz izin almadan bir yere kırmı demeyemezdik. Allah'a şükür eden böyle. Bak. Menet'in yerleri yürün onlar belirdi böyle. Miraç'ta bile Cebrail Sallallahu Peygamber'in Mekke'mi keremeden Hürriş'e götürdü. Gökleri çıkardı. Gökler bitti. Maddani bitti. Sıra geldi. Sizre-i Alemi. Alemi sırf kaybana. Cebrail Sallallahu Makam orası. Merece. Ya mu ve makam burası. İyine gidemem ben. Karışım beni bırakmayı Bu yer bırak bırakma şekilde. Ya Muhammed. Bir adım atarsın yanarım böyle, yanarım böyle. Hatta Peygamberimiz tuttu elinden hafif çiğtiken işine bence titen başladı böyle, titen başladı böyle, gece. Yani daha üst makamı kaldırmıyor böyle, kaldıra bir şey böyle. Bol da mesela ki kıyı balığı aşağı inemiyor böyle. Dengesi bozuyor böyle, dengesi bozuyor böyle. Ne kaçı gelebilir Yani, yani Allah'ın şu kudeti. İsmi Cebbar ismi Cebbara böyle böyle. Mecburiyet, denge düzen kuram böylece. Hatta mikroplar, Mesela, mikroplar, onların da yeri gireceğimiz belirli vadede böyle böyle. Mesela yaşayamaz diye var mikropların işe modeli var onu yaşayır orada böyle böyle. Onun yaşadığı ortamları da farklı orada. Ortaya çıkmalar böyle böyle El mütekebir ancak Allah büyük ona mahsustur. Öteki bir ona mahsustur. O da büyük olan Allah'a göre. Ondan bu herkes aşağıdır, zelildir, miskindir, fakirdir, garip tanıma herkes benzer. Böyle. Herkes benzer. Böyle. O izin vermese kalbimiz çalışmaz derim de ben. Kan dolaşımda durur, beyinde durur. Beyinde orada çatlar, beyinde mana tıkanır. Bir insanın yönetimi bile akadar güçlü bir insan yönetimi bile. Yani bir şüren yaşaması, dünya yaşaması Allah'ın tadil oluyor. Yaşaması şüren böylece. Şey. Onun din uyan geldiği zamanda uyan insan kova değil böyle. Şey. Başka hayat ona kardeşlik böyle. Hayat başka öyle bakın kanunda. Sübhanallah ammaye şükürünü. Allah sübhandır geleceği. Allah Subhan'dır. Amma yüşükün. Amma aslında an am bir de ma basma. Böyle nur, sakin idram oluyor mime burada. arada. Amma okunuyor. Yüşükün. Ona koşan şirkten Allah münezzeh-i Subhan'dır. Yani müşrikler, putçular, nahbe olan Allah Rabb'i gereği alıyor. İnsanlara put taşçıyorlar. Kendi izindeyiz yollar. Kendi izindeyiz yollar bunlar. İzinde olan kimse kim? Ölüle şola gitti mi? Ölü gidiyorlar beraber Yani bu kadar saçmalık. Yani akıl mantık dışı bir şeyde böyle. Böyle şey davranıyorlar böyle. Kafetmez böyle. Putlara koşmak, putana koşma ona yardım istemek böyle. böyle. Yani. Mevla'm ona da münasebettir. Sübhanallah, ama teşekkür. Mevlana böyle şey. On hasta ortaya orta şirik yok mu O birdir. Vahide hülaşirike leh. O bir ortaya konmaya gelecek. Eşi denge yok mu elhamızın böyle şey? Birdir böyle Her hükümdür onu elinlere bölecekler. Göre bölecekler. Bu için Allah izin vermezse bir peygamber bile yavrusun torunu kurtaramıyor bakın bir peygamber bile. Peygamberimizin son zamanında bir oğlu oldu. İbrahim adında. Asım Maliye'den. Bir oğlu oldu peygamberimizin. 17 aylık civarındayken hastalandı. Hastalandı. Ee, Tabi peygamber de olsa babalık hissi var. Ondan bizim daha fazla bu hissi var. Yavrusu sabi sürekli bu şekilde. Hastalandı. Titiyi ateşlendi. Resulü Aslan peki kucanı aldığını, onu elinde bir şey gelmiyor muhtemelen. Bak yavrusunu kurtaramıyor böyle. Allah izin vermezler böyle. Yine torunu Zerif'in kızı Hazreti kızı o da hastalandı. Çağırdı babasını. Git peygamben aldı. Kucanı aldı torununu Ali de aldı. Kucanı aldı onun böyle şekilde. Şimdi böyle can şıkartı kucanda. Ya, Peygamber birazdan yaş geldi. Pers geldi. Ne dedi? Veren Allah. alan Allah'a gelirdi. Karışamayız böyle. Peygamber kim? En Hatemül Enbiya, en üstün peygamber. O bile Allah'ın işine karışamıyor. Allah bunu karıştırma bu Yani vazaniyet bu. Allah bir tek böyle. Ancak onun ötesi <gülüyor> şey Yoksa efendim işte evliya şunu yapıyor, bunu, bunu yapıyor, şu bunu, bunu olsun, olur. karşı gelemez böyle. bu şekilde belli şey. derece evliyanın elinde bir şey olsun komşudur, dostu, akrabasıdır, gider yallar ne olur, dua bu yağmur yağmasın der. Bunu yağmur yağmasın. Öbürü başka yerlere de, o yağmur yağsın der. ekmişleri, ekmiştir, ekmiş ekmiştir, yağmur lazım. Hangisi olacak bundan mı? Mesela bir kıza on kişi talip olur. Ben Hepsi bundan dua yal yalvarsa olur mu? Yalvar ama tabii bir nasip mutlaka. Ona bölünmez, bağışılmaz bu şey. Onun için takdir Allah'a yalvarırım takdir. Yani belirleme hakkı Allah'ın cevaplarıdır. Bunun için kulun ayrı kulak, kul doğrudan Allah'a yalvaracak bir şey olsa ebevecek. Allah'a yalvaracak. Kul Allah'a yalvaracak dua ama duası mutlaka kabul olur Hı. mu? Kaderle örtüşürse kabul olur muhtemelen. Kaderle örtüşürse Allah'a yalvaracak. Örtüşmeye kaderle Allah kulluğunun kaderini değiştirilmez yani değiştirilmez. En basit mesela işte bugün yağmur yağmasın Allah ım. ne olur bugün yağmasın yağmasın Allah'ın takdiri un yağacak yağmur ama ya onun yüzüne bulutlar başlayacak gibi mesela bu şekilde. Fakat dua da boşu gitmiyor ama dua ibadettir kulluğumun aldiyamı da yani aldı ya. Üçüncü kez nereye geldik? İşin geldik? Yine ana başlıyor. Şu Burada bu kadar Allah odur ceneçare bak. Allah odur. Yani kulu o noktaya celbi çekiyor. Allah odur. Allah yönelme benice. Şu Odur Allah, odur Allah bak. Allah odur benice. Allah yönelme. Kişi bütün duygularıyla, aklıyla, kalbi, gönlüyle. Allah'ın hüküvü Allah, o'dur Allah inşallah. El Halik'u yaratıcı. Takdir edici, belirleyici, o'dur böyle. Önce takdir de Mevlam, sonra yaratır. İrade, takdir, ondan sonra halk yaratmak. Takdir. hala dilemiştir, ezelde ama. O an dilemez Mevlam'a, dilemiştir. Bu bir takdir olmuştur. Yani zamayaş gibi dermişti bunun. yaratıcı Allah eşali. Hiç kimseye yarattı kelimesi kullanması kullanmaz. Kullanamaz. Yarattı. Efendim işte falan şunu yarattı. Şunu yarattı. Yarattı efendim işte ülkenin kaderini değiştirdi. Olmaz Kaderi Allah değiştirir o yazmış mı böylece? Allah birdir, o yaratancı, o yaratıcı. O da yaratıcı. El Bariü, -uh. El Bariü, -uh. Bari Taala, bu da yarım yaratıyanı da böyle. gelebile. Ama şu farkı var, halk, hırkat bir şeyden bir şey yaratmak, ama bir şeyden bir şey yaratmak. Mesela insan. Neden yaratıyor insan? Bir şeyden. Nedir o? Toprak modeli, elementler. <gülüyor> toprak modeli ne oluyor? Tabii ekinlerinin kökü emiliyor. Önce kişi bir bitki oluyor insan böyle. Yani kişi önce bir insan toprak iken, element iken tabii yağmur yağması gerekiyor. Islanıyor. Sıvı haline geliyor. Yani bitkiye mama oluyor. mama, Rızık oluyor orada. Şimdi kuru toprağa bitki küyü ememiyor bunu bende, ememiyor bende. Ne gerekiyor? O topru ıslamasma olması gerekiyor. Melekmur düzen bu şey var mı? Yağmur yağıyor. Yağmur suyu olmasa ne olur? Gene olmaz. Eğer yalnız yerdeki sulama olsun yine olmaz. Şimdi gökteki yağmur başka. Göğü taşırlıyor yağıyor. Toza ne geliyor bunlar? Bunlara yağmur suyla bunlar çözülüyor mu bak o da geliyor böyle rızık gökten geliyor uzadan geliyor bunlar böyle gök taşları geliyor bunlar böylece bunlar çarpıldığında çarpın, çarpın sürtümeden tabi yanıyor bunlar böylece taşıyanlar toz oluyor bunlar böylece sonra şişe çakıyor. ne oluyor şifekte ısı geliyor ısı yere da gaza parçalanıyor. Gaza parçalıyorlar. Süre girişiyorlar, başıma dönüşüyorlar. Bak böyle oluyor muhtemelen böyle. Onun için güzel bir bol yağmur yağdı mı, ardından gülüştü açtı mı, hemen fışkırıyor O bitki, sebze fışkırıyor. Bunlar harika geliyor hlikata. Bir şeyin bir şey yaratmak böyle. Elbari de o da yaratıcı. Hiçbir şey yokken yoktan var etmek. Yarattın var etmek böyle. Mesela ruhlarımız yok, ki. ruhlarımız bunu yani yarattı. Ruh madde ötesi böyle. Melekler madde ötesi mutlaka böyle. Bir de el bari tam mütevazi bir yaratma diyorum ben, mütevazi böyle. Tam uyumlu bir şey yarattım, uyumlu yarattı böylece. Bari böyle. Tam uyumlu yaşam koşullarına göre yaratma bir şey yaratacak böyle. Ona yaratacak öyle. Yani yaratılan varlık nereye yaşaması gerekiyorsa o koşullara göre yaratılıyor. Kuş. O uçması gerekiyor. Orada yaratılıyor. Kimin işi boş onun, kimin işi boş. Harf olması için böyle, böyle. Kuş yedi mi hemen altına pişteme atar mı? Hiç tutmaz böyle. Taşımaz yükü böyle. Hemen kuyu bir tane yer bir tane, hemen altına aşağı atar. Pişte atar böyle, böyle. Sonra kanatları kakoları akşam davetler. Mesela leylek asıl görev nedir? Almak. görevi nedir? Yıranlara olmak. Yıranın görevi bu böyle. Önce tarlalar ekili zamanlar, hatta ekim önce küçük haşeratlar, vir altı haşeratları bunlar toprağın altını aşağıları eşerdi, altına girerler bunlar böylece. Neden? Suyun altına girmesi için, toprağa girmesi için bu tane der. Birik böylece. Bak. Yıral haşeratın bu böylece. Yer yuva yaparlar bunlar. Yer yuva yaparlar... aşağılar toprakları yanı yağdığı su o deliklerden aşağı gider Ona göre bitiyor. Sonra ne olur? Bunlar birbirini yerler böyle. Daha büyük daha küçüğünü yer. Ondan sonra tarih farlısı çıkar. Fare farlıları çıkar böyle. Onlar bunları yerler. İş bitince göre Fare bunu iyidir bitirdi mi bitirdi... Sonra ne geliyor? Farenin temizine geliyor. Yılan da girerdi. Yılanla girip böyle yılan da farklı gider bir şey. Yılan kolları işte böyle. Yılan ne olacak? Delik. Delik olacak. Delik böyle şey. Delen ağzı uzun. Eğer delen ağzı bizim gibi yuvara küçük bir şey olsa, olsaydı, kiri bozardı. Yılan tuttuğunda yılan bunu sarılır, ziller sıkarım, öldürürüz yılanı. Delik var diyorlar. Delik ne yapıyor? Delik ne yapıyor? önce kuş bakışı bakıyor böyle. Bizim gözümüzde ne oluyor? yakın cisimler büyüyor, bu tabii küçülüyor bizim gözümüzde. Kuşların da aksine oluyor mu? Aksine böyle. Kuş uzaktan baktığım zaman cisimler büyüyor, yakınca küçülüyor. Bir serçe kuşuyor yukarıdan, buğdayı görür, top, topu görür böylece. Ona buğday yumurta gibi görünüyor, elbaki gibi görünüyor yukarıdan. Onu görür işte böyle. Ne böylelik, öyle? kuş bakışa bakıyor, yalanı görüyor, o tarzını görüyor böyle. Yalan büyüyor lan böyle. Zombi gibi görünüyor ha. Tık ya geliyor. Yılanı kaptığı gibi yukarı çıkan böyle böyle. Bir de sallıyor böyle dengesini bozuyor böyle şey. Yoksa yerde yılanı yemen kalkarsa yılanı öldürür. Yılan geliyi öldürür. Zeyler saldırır ona. Sıkar boğazını böylece. Zeyler bu şekilde. Yılanı kaptığı gibi yukarı böyle. Bir de ağzını sallar. Ben gördüm onu böyle. Özel gördüm ben ha. Böyle, böyle sallayarak böyle tam dengesini bozuyor böyle. Onu aşağı atar sert bir yerde. Kaya atar böyle. Atar böyle. Aşağı böylece. Şimdi şey, bakar bakar. Öldüme ölmeden böyle. Eğer de canlıysa alır tekrar ilişki yapar. Öldüme onursa alır. Yani, Allah'ın kurduca muhtemel? El-Bari-i-Tala bu. Böyle. Nereden her varlığı yaşam koşu uygun yarattığı her şeye böylece. Öğrden genç gökası var. Tavuğun kakı olma tavuğun böyle yerdeki şeyi toplayacak bak. Bir şey ziyan olmuyor. Mesela köyde kişinin bahçesinde inek de vardır. İnetten çok şey dökülür. Böyle. Koyundan dökülür. Tavuk da ona bakın topla bak. Böyle. Böyle. Ondan kalan kuş toplar. Ondan kalan da karınca toplar. Karınca. Alemde düzen. Böyle böyle. Ona göre yere Bir yere el musavvuru şekil vereceği, suret verecek, şekil, suret vereceği her varlığında bir de şekli, sureti vardır. Verecek. Ne olacağı belirli. Çek mesela küçük karay bir tohumu döveneceğim böyle. Ama ne olacağı belirli tabii. ektik mi, ekildi mi ne oluyor? Yapılan şekilleri, o tırtıları, kırıntıları, o çiçeğin kaç kat olmaları, rengi, kokusu hep bunlar belli. El-Musavvir. Bunun gibi kalbimizin şekli, akciğerin şekli, midenin şekilleri, her şeyin bir şekli var. Musavvir bu muhtemelen. Melemi bir suret üreye verilecek. İncir ağacının yaprakların şekilleri. Hatta ağaçtan çoğun tanrı, yaprakların tanrı böyle. Kavka ağacının başka, incirin başka, eriyen başka, şeftalim başka. Hepsinin yaprakları bile başka. Şekilde başkalarına böyle şey. Sonra insana gelince yani insan gerçekten en üstü bir varlık insan böyle Her insanın parmak izi bile far var. Parmak izi ortasına bak. Yani bunu yapmak güç, kuvvet, akıl, sıremiyor. Bu kadar insan. Şu an küre kaç insan yaşıyor böyle ve güçlü insanlar gerçeklerin herkesin parmak izi de ayrı. Herkes ayrı parmak iziyle el ustalı bire bak el ustalı bir. Ona kapar ekten parmak kahvesi. Bela abi gevşek ama böyle. Gelin olsun bir gün bunlar burada. Ona yatmış bir parmak. Parmakta eklemler böyle. Eklemine yağ damlar bile. Hep yağ geliyor ona kadar. Yağlanır. Doğal yağ. Yağlanır bunlar gelişmele. Her eklemde yağlanlık var. Oraya devamlı yağ veriver. Yağ ver böyle. Onu yağlar veriyor. Çalışmadığımı yağlanmaz. Gireştirme olacaktım zaten. Çalışması gerekiyor ben. El-Musavir. El-Musavir. O gözlerin şekilleri. Küçüklerin şekilleri böyle. Parmakların şekilleri. Parmak izleri. Her insanın farklı yaratılışı. Her hayvanın böyle farklı yaratılışı. El-Musavir. İsmiyle oluyor efendim. Lehül esmaül Hüsnâ lehü ona aittir. esma Hüsnâ. Esma isimler. ismi çoğulu. Hüsnâ da en güzel anlamına geliyor. Ahsen'in müennesi deniyor buna. Ahsen en güzel demektir. Hüsnâ bunun müennisi. En güzel isimler Allah'a aittir. Yani ismiyle müsemmah anlamına geliyor. İsmiyle müsemmah. İsminin geleni yapan el Haluk yaratıcı, yaratmıştır. el rızık verici veriyor. Bu nedir? İsmiyle müsemma. İsmiyle kadir güç sahibi, hiçbir şey İnsanlar ne yapıyor insanlar? mesela Amerika. Yani bir numara süper gücü bir hava geliyor, hava. Adı Kasırga'da, Furtanet'te de böyle, hava mı bu? Bilin hava böyle işte, gazlar. Hızlı geliyor ama böyle. Hızlı geliyor böyle. Mevlamayın yürü onlara ya. Mevlamayın yürü diyor onlara. O, ordusu bunlar. O, ordusu Mevlamayın. Böyle, yürü diyor ne yapıyor? Aşkı geliyor, coşu geliyor, mühendelen mi? Nasıl hızlı geliyor böyle? Devir diyor, ağaçları kopuluyor, çatıra uçuruyor. Hayatta feş ediyor <gülüyor> mu? <mı? Değil, mevlamayın. gülüyor> hava böyle. Diğer sembren suyu gönderiyor. sel geliyor. Yani ne yapıyor insanlar? Diyor ki, teslim olup Kaç bakalım, Boşaltma. Ha bakalım, insanlardan başka bir şey yapalım insanlara Hayat duruyor mu? Eti et, et, sönüyor, aslında çalışmıyor. şu çalışan bu çalışan peşler atmıyor. hayat duruyor gidiyor mu? İşte i̇nsanlara vara bu mu Bir atmosferdeki hava tabi insan gücü geçmiyor, altman geçmiyor böyle şey. Fırtına geliyor. Tam geldiği görünüyor, biliniyor. Uydan da izleniyor böyle. Haberleşiliyor. Fırtına geliyor. Şurza geliyor. hızlı belirli, yeri geliyor böylece. Peki bana yönü şur başkara, şehir yönü başkara geliyor. Evelmişe sel olabilir. Aşırı yağış olabilir böyle. Ani yağmurda basabilir. Rüzgar geliyor. Rüzgar gözleniyor. Uydan gözleniyor böyle. Hızlı belirli, yönü belirli. Ama insan onu ne yapıyor? Hızını kesemiyor, değiştirmiyor. Teslim yapar. Mübarek insan. Niye Allah teslim ediyorsun? Niye Allah sece etmiyorsun? Bu bir rüzgara teslim oluyor insan. Teslim oluyor bak. Allah gösterip gücünü yoksa. Ya Güneş insan dünyaya ne olur? Güneş insan dünyaya yaklaşsa biraz daha denize uçlar gider. Bu ara o denize. Ayağı durur gider. Evet. Ne kı dediğim melam beleceğim. Ne kı otan beleceğim. Ne kı ona beleceğim. İnsanı acı insan, insan haşa Allah'a bırakıyor da maliyete tapınıyor mu? Onun bu izden gidiyorlar. ben. İdana beleşe. Yüsbihu tesbih ediyor. Cehhu Allah Celle Celalü tesbih ediyor. Yani subhanallahu mündah subhanallah subhanallah bakın ne kadar balalar onların zikri bu ona zikriyle bile subhanallah insanların daha ziyade kelime-i tevhid la illallah insanların gaf olduğu için ama onlara Allah bildiği için Allah'a teşbih ediyorlar ise bihi lehü onu teşbih eder Ma, ma, bir ma ama ne anlamı böyle? Ma, böyle. Öyle şeyler ki hiç sematibe derdi. Semat, semanın çoğu gökler, gökler ve yer. Onu da olanlar. Gökler, yer, ay, güneş, atomlar, melekler, havadaki gazlar, neler varsa bilemediğimiz. Çok da var, bilemediyim muhtemel. Ne varsa Allah bunlar tesbih ediyor, hepsi bunlar diye. Hiçbir şey aldan değil. Balıklar da, kuşlar da, hele kuşlar, hele kuşların işi Rumzun'e geçiyor. Safatin diye böyle saf diz diz gibi kuşlar böyle Akşam üzeri bir de sabahdan iki vakit namazlar kuşların, namazlarımdan, kuşların böyle. Ne yapıyor kuşlar? Onların da imamı var. Dileleri var. Öyle geçiyorlar o. Kuşlar böyle tam bir saf dışı olmuyor. Melekten bir saf dışı tutarlar. Şimdi dönerler böyle, böyle. Böyle şey yapabilir. Dönerler. Düşürler böyle şey. O anda Allah'ı zikrederek kanı çıplarlar. Namazı onunla olmuyor. Horoz ötmüyor boşuna. Boşuna ötmüyor horoz böyle. etmiyor. Aşkı geliyor. Aşkı geliyor. Aşkı aşık Aşkı geliyor. Aşkı Öyle Allah ki böyle. Allah diye böyle. Böyle Vakitleri belli böyle. Belli vakitlerinde Her varlık Allah tanır, Allah zikir her orada hayvan. İşte insanlaran gafilleri tanımıyorlar. tanıyorlar. Ondan sonra böyle fırtınası geçmiyor. Kasık geçmesi geçmiyor. Yağmurası geçmiyor. Korkuyor, ürperiyor ondan sonra böyle. Ölümden kork. Ondan kork, bundan kork. Halbuki tek kork yeter. Allah korku da insanlara baktığında. Vehiven azizün <gülüyor> hakim. Diyor ki, bir hoca efendi, hem maneviyatı varmış, hem maddi yönden. Bunlar deniyor zül cinahin deniyor. Zül cinahin. Çift kralı böyle. Tek bir böyle. Öğrencilerini, Yazın kıra götürüyor. Kır sohbetine götürüyor. Kır sohbeti. Bunun da anlamı çok farklı muhtemelen. Kır sohbetine göre. Götürüyor. Şimdi gidiyorlar bir yere. Hoca şınsulu talebelerine nereye oturalım? Bir yer seçin bakalım. Tabii nereye bakıyorlar? Bizim gibi onlar da ağaçların altını, gölgelik, yeşillik böyle güzel yerde seçiyorlar. Hocam şu burası güzel, hocam burası, burası güzel bu şekilde. İçten biri, o fazla konuşmazmışlar böyle. Sükür edermiş, bir şey karışmıyor. Hoca biliyor bu durumuna, Ondan biliyor böyle. Yardım sen ne sen ne diyorsun? Cevapı. Şey süre bakalım senin görüştüğünü. O da neyi gösteriyor? Taşlık, kumluk, otsuz, güneşli bir gösteriyor. Hocam buraya oturalım. Diğer öğrencilere gülüşü yolaştığını. Hocam ona sığılır mı be? O safın birine baksana kadar güzel yerler var burada. Ağaç altları ve yeşillikler var, çiçekler var burada, kırış çiçekler var burada böylece. Ne güzel bakken, hocam taşlı, kumlu böyle geniş alanı gösteriyor. Ama acayip bir durum var. bakayım ya or tajda bak. Sonra bakayım niye var or tajda? Bak sonra bakayım. Söylüyorlar tabii şey mişlemiyor. Söyle deyince hocam şehre baktım. Her bir alazik ediyor bak. Her varazik ediyor böyle. Her di böyle. Allah diyorlar, Sıvanal diyorlar, her türün zikri de farklı oluyor. Anne diye Hepsinin zikri farklı oluyor böylece böyle. Her biri ya Hay, ya Kayyum, ya Latif, ya rızak, ya Rahmat, ya Rahim ya Allah, hepsin böyle farklı zikri böyle. Zikir diyor böylece. Ben yani bugünceki keşfü açık mı öyle? Yani. Açık değil, keşf açılmamış. Birazdan keşf açık oldu mu? O kişi pek dünya fata bakamaz o kadar fazla böyle. Keşi kapanır çünkü kapanır. O yüzden kapat dünyana geri de kendim dünyana çeker Kendisi kendisini böyle. Oradan aldığı zevki kaçırmak istemez o böyle şey. Şimdi onunla zikir yapıyor da zikir karışır. Çok farklı bir hal olur. Ali Hatta kendisine, hocam diyor, baktım diyor, hepsi Allah zikirdi var diyor. Onu Allah derken ona da baslamam diyor. istediğimizden haber verdi. Bu işe boş boş girebilir Bunun için mezarlık oturup koparılmıyor. mezarlık oturup koparılmıyor. diyor, mezarlık oturup kapıralım diyor. İşi azo Allah'ın berişi. ediyorlar, onun zikrinden orada yattaymışlar onu faydaniyor ziklenen yani feyiz onlar berişi bende. Acaba kuru cikmada kimdir? Kuru cik hakim, vehiub Allah cicealiyor el azizdir el hakim diyeyim. Aziz hakim işine beraber gelir yani bakın bakın. İbni Tamim gelir bakın. Aziz izzet saadini yapar. Ama El Hakim hikmeti yapar. Baş başı, verir, karşılığı verir vazifet. Aziz hakim başlar. Şey. Yani Kur'an-ı Kerim'le öyle bir intizam var ki Kur'an-ı Kerim'de her şey bir yerinde bakar. Aziz meâlâm dediğini yapar. El Hakim hikmeti yapar. Çünkü kötürüm doğar. Hikmeti var muhtemelen. Anadolu istemez. Böyle olmasın ister böyle. Hikmetler olmuyor. Sabah ederlerse ona çok sahib olurlar böyle. İnsan diyerek kötürüm olabilir. Olabilir. Ama sabah ederse öbür alemde rahatlar mıhtemelen. Bir muhtemelen zat varmış anadan doğma ağama kör. Anadan doğmuş diye görmemişler böyle. Ama halden memnun ama. Hiç garici değil böyle. Allah'la arası iyi. Yetiyor Allah. Yetiyor ben o kesin Allah. Bir gün acıyor bir toplantıda. Vah vah ah vah. işte ne oldu hayrola? Acıyoruz. Neye? Hiç dünyayı görmedin sen. Dünyada bir şey var. Evler var, ağaçlar var, meyveler var, şunlar var, bunlar var, şunlar bunlar var, var var. Peki ne olacak sonra diye? Ne olacak bunlar diyor? Ölecek, açacak, sürecek bunlar bir şekilde. Allah yeter mani mutterem bak ve Allah'ın buldum Allah'ıma yeter mutterem yani. yeter diye yapıyorlar. Şey. Geçti Allah'ın da geçi mutteremler. Bir gün hasta haycan tabiinden o zütere bir uzak insibene uzun uzat. Bu Hazreti besekar aşık olmuş besekar aşık olmuş besekarane ya. Bunu kafasına koyuyor. Ben de dünya dolaşacağım o günün şartlarında. Devesiyle. Ben dünyaya geleceğim, dolaşacağım. Veysel'e bulmadan diyor, onu bulmadan, onu görmeden diyor, bu yolcuma son vermeyeceğim diyor. Bu hocam öyle diyor. <gülüyor> Bekleyin Medine'ye yemeği, artık do do dolaşıyor. Yana sonra geliyor. Bakıyor, diyecek kenarında Veysel'i görüyor, Apsalarken görüyor, Apsalmış gibi diyecek kenarında. Oh gibi seviniyorlar. İniyor devesinden, bekliyor, Bek bekliyor. Hadi bir ester, alıyor. Tabi yavaş yavaş yavaş yavaş Ebe, az, yavaş. azı, su azı, Özene bezene böyle. böyle Tatını Allah'a alıyor. Tatını Allah'a al. Öyle abdûl alıyor abdûl, ona İbn-i Niham'a abdûl alıyor. Hiç buna bakmıyor ama. Bakmıyor. Hiç konuşmadan, hem dönüyor kıbleye, Allah tebbi alıyor, yavaş yavaş. namaz ayıbâleş. iki tek namaz kuruyor ama çok uzun sürediklikler böyle. Doymuyor ki namazdan. Allah ile beraber şey Allah'ın zıbrısını. Doymuyor ki namazdan böyle şey. Geliyor ona böyle feyze, tahtlar geliyor, feyze geliyor ki neyse böyle. Sanki cennette yaşıyor ama o hal yaşıyor böyle şey. Selam verince yanına gidiyor, selam ver yanına gidiyor. Ya beysel, ben sana aşıkım. Ben Allah'ın seni seviyorum diyor. böyle. Bak sen Allah'ın nasip buldum mu ise elhamdülillah. Biliyorsun vaktin dar. Ben de uğraşacak zamanın yok. Ne olur bana bir nasihat bulun bana bir tavsiye bir şey bana bora bunu amel edeyim. İşte bakıyor şey bakıyor bakıyor şeref, bir duruma bakıyor da başka konuşacak onlar ona şunu soruyor: Sen Allah'ı biliyor, Allah biliyor musun diye Allah'ı biliyor musun Cidşali? Allah'ı biliyor musun sen? Kişi bir kere bakıyor böyle on Allah biliyor ama daha önce biliyordu ama ona başka bir şey veriyor. O an Allah bildiğini biliyor Allah böyle ki Allah azametin bir yanında verecek. O mutlak hakimiyet, egemenlik böyle. Bütün zeror evrinde Allah'ın varlığı, bilir, kur, azameti Tanrı canlığı gönlünde verecek. Direkti, direkçisi diye Şu Allah böyle. Şu Allah'ı bileyim öyle diye. Yeter sana diye. Olsun eteği belli. Bu kişi şimdi duruyor böyle. Tavşu tat almışlar bundan böyle. Bu güzel bir hal almış ki o kadar meşruluyor böyle. Cezvekriye o kadar sattı bir fiyatı böyle. Yetiyor Allah ki geçsin kendisine. Allah geçsin kendisine aracak deniyor. Beş derbe. Allah için bir nasıl bir bulmuşsun buna diyor. Bir de iki olsun şu Mustafa'nın diyor. İşte bakıyor Allah biliyor şimdi beni. Şimdi buna diyor ki Allah seni biliyor mu? Allah seni biliyor mu? O anda Allah bildiğini biliyor bu şeyden Ve biliyor. Yeter diyor. Başka bir bilmesesin sana yeter bu diyor. Biler ben be. orada. Bir insan ölüm anında Öyle mi Allah? Kişi kuluyor, biliyor mu? Yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Kişi hastanede, ünlü kişi, paralı kişi, en modern hastanede, 3-5 e, tane, tane profesör, cihazlara bağlanmış, hemşire etrafında, pır dönüyorlar böyle bir şekilde, bana mı faydası? Yok, sıfır. Yapma, efendim, yapma. Can çekişir, kimsenin faydası? Ama Allah biliyorsa, Kul bilirse böyle, Allah'la beraberse Allah'tan bilir mi? Gidiyor mu? Getiyor mu? Getiyor böyle. Getiyor böyle. Kişi kabre konulduğu zaman ne oluyor? Acı ediyor insanlar. İşli var çünkü işli var acı insanlar böyle. Hem acı acı hemen toprağı altı üzerine biz geliyor. Herkilerim gidiyor böyle. Kul tek başına yapmayalnız kalıyor böyle. O an bana çok hüzünlük de Hem Ben mücadele gittim mi bir dönüp bakarım şöyle ki Herkes gitiyorlar. O da bizim manada dönüp biri böyle başına gömüp işte tek başına kaldı mesela böyle. Yani hüzündü an geleceğe. O kişi akıllan bakıp gülüyorlara bu şekilde böyle şey. Akıllı gülüyor böyle şey. Eğer kulun Allah ile arası iyiyse, ise, Allah dostu ise, Allah biliyorsa yeter mi? Gidin, gitme adamda, gitme adamda. İsteyin başka böyle. Gidin diyor, gidin diyor adamda, gidin diyor adamda. İsteyin adamda böyle. Lata. Lata la Tala